Adiyat suresi, Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, soluk soluğa koşan düşmanlara, kıvılcım yani öfke saçanlara ve sabah vakti baskın yapanlara yemin olsun. Bu sebeple onlar tozu dumana katmışlar, topluluğun ortasına dalmışlardı. Şüphesiz ki böylesi insan Rabbine karşı çok nankördür. Şüphesiz ki buna kendisi de şahittir. Şüphesiz ki onun mal sevgisi çok şiddetlidir. Bilmez mi ki mezarlarda olanlar dışarı çıkarıldığı zaman, kalplerde olanlar da ortaya döküldüğü zaman şüphesiz ki Rableri o gün onlardan haberdardır.